Merhaba, bilim insanları Karayipler'de bulunan mercan resiflerindeki değişimi inceleyecek. İklim değişikliği, kirlilik ve aşırı avlanmanın etkisiyle bozulan dünyanın en büyük ve en önemli mercan rezervlerinden biri sayılan Karayip-Mercan resifi üzerinde yürütülmeye başlanan araştırmayla resifteki bozulma boyutunu ortaya çıkarması bekleniyor. Belize'de başlayan Meksika, Anguilla, Barbuda, Santa Lucia… Turks, Caicos, Florida, Bermuda resifleriyle devam edecek olan Katlin Projesi bilimsel araştırmasının şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı araştırma olacağı belirtiliyor. Katlin Projesi'ndeki bilim insanlarına göre araştırma bölgesindeki resifler dünyadaki mercan resiflerinin karşılaşacağı sorunlar için erken uyarıda bulunabilecek. Karayip mercanlarının %80'inin son yıllarda yok olduğu tahmin edilse de araştırma ile resifin durumu daha net olarak ortaya çıkacak. Mercan resifleri deniz canlıları için olmazsa olmaz bir yuva, balıklar için üreme alanı, besin zincirindeki köpek balıkları ve balinalar gibi avcılar için besin kaynağı olarak görev görüyor. Ayrıca resifler çok sayıda endemik canlıya da ev sahipliği yapıyor. Araştırmayı yapacak ekip, resif değerlendirmelerinde gözlemlerin yanı sıra uydu verisi de kullanacak. Araştırmayı yürüten Richard Wevers diyor ki, bu küresel görevi başlatmak için en büyük risk bölgesi olan Karayip'ler seçildi. Burası istiracı türler, küresel ısınma ve okyanus asitlenmesi nedeniyle tehdit altında. Umadım bu bilimsel araştırmalar resiflerin korunmasına da vesile olur. Türkiye'nin iklimi tropikalleşiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisi bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Orhan Şen Türkiye'de görülen iklim tiplerinin tropikalleştiğini belirterek, Türkiye'nin tropikal iklim özellikleri olan yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve gök gürültülü sağanak yağışlara alışması lazım. Orhan Şen yaptığı açıklamada Türkiye'nin kuzey bölgelerinde artış gösteren nemin sıcaklığı da arttırdığını söyledi. Sıcaklığın artmasıyla havada yükselici hareketlerin meydana geldiğini belirten Şen, bu hareketlerde dikey hacimleri büyüyen bulutların bıraktığı, yağmur damlalarının boyutlarının da büyüdüğünü ifade etti. Oluşan koşulların gök gürültüsü ve yıldırımları meydana getirdiğini belirten Şen, Türkiye'nin tropikal iklimin özellikleri olan yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve gök gürültülü sağanak yağışlara alışması lazım. Sıcak ve nem gök gürültüsü ve sağanak yağışları meydana getiriyor, dedi. İklim değişikliği hayatımızın her alanında etkilerini göstermeye devam ediyor. Somut örneklere ve bilimsel verilere rağmen, Devletler küresel ısınmayı ciddiye almamakta ısrar ediyorlar. Karabiga halkı şimdilik termik mücadelesini kazandı. Cengiz ve Alarko Holding ortaklığında Çanakkale'nin Karabiga Beldesi'nde yapılması planlanan kömürlü termik santral projesi, santralin çevreye zarar vereceği gerekçesiyle idare mahkemesi tarafından durduruldu. Biga Sebze Üreticileri Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası, Çanakkale Şubesi Başkanlığı, Çanakkale Baro Başkanlığı, Biga Çevre Derneği ve Çanakkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2008 yılının Şubat ayında ÇED raporunun iptali istemiyle Çanakkale Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı. Yaklaşık 2 yıl süren davanın sonunda Bölge İdare Mahkemesi Termik Santral için verilen ÇED raporunu hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Mahkeme tarafından verilen gerekçeli kararda da şöyle denildi. Tesisin etki alanı içerisinde bulunan tarım arazilerine. Doğal yaşama, yerleşim yerlerine ve insanlara denizden alınacak olan deniz suyunun tekrar denize verilmesi nedeniyle deniz ve dolayısıyla deniz içerisindeki yaşama ve genel olarak çevreye olumsuz etkilerinin olacağı ve bunların ÇED raporunda yeterli ölçüde öngörülmediği, bu etkilerin bertarafı için gerekli taahhütlerin bilimsel ve teknik verilere dayanmadığı, tesiste boşaltılacak kömürün boşaltılması ve kırılması sırasında çevre açısından önemli olumsuzluklar oluşacağı anlaşıldığından ÇED'in hukuka uygun olmadığına hükmedilmiştir. Yıllardır yaptıkları toplantı, yürüyüş ve eylemlerle evlerinin yanı başında kömürlü bir termik santral istemediklerini dile getiren Karabiga halkı, Bu mücadelenin en büyük mimarı ve anlaşılan ÇED'de yeniden yapılıncaya kadar en azından inşaat şimdilik durdu. Kaz Dağları'nda ise siyanürlü altın arama çalışmalarına karşı bir eylem düzenlendi. Kaz Dağları'nda siyanürlü altın aranmasına ve Madre'de, Dağına açılan taş ocaklarına karşı binlerce kişi yürüdü. Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği Gümçet ve Zeytinli beldesinde kamp yapan gençlik muhalefetinin çaresiyle yapılan yürüyüşe bine aşkın kişi katıldı. Zeytinli'de toplanan halk Akçay Meydana kadar 8 kilometrelik bir yürüyüş yaptı. Yürüyüş boyunca her yer kazdığı, her yer direniş. Toprağıma, suyuma, kazdığıma dokunma. Sermaye elini doğamızdan çek sloganları atıldı. Çapulcular kaz dağlarında en değerli altın, zeytin ağacıdır yazılı pankart ve dövizler taşındı. Yapılan konuşmalarda dağlarımızı, derelerimizi ve ağaçlarımızı siyanürle zehirlemek isteyen uluslararası tekerlere karşıyız denildi. Mitingde konuşan kaz dağları belediye birliği danışmanı sahip sönmez de çevrenin en değerli oksijen kaynağı olan kaz dağlarında siyanürle altın aramanın insanlık suçu olduğuna dikkat çekti. Yeşil ve barıştalı bir gezegen dilekleriyle esen kalın.